Akşamın olduğu yerde insanlar birbirine bakıyordu ama birbirini görmüyordu. Olayı bir türlü kavrayamadılar. Herkes birbirine bakarken niçin birbirini görmüyorlardı? Buna bir sürü de anlam veremediler. Oturdular düşündüler. Çare bulamadılar. Gel zaman git zaman bir deli çıktı ortaya. Dedi ki herkes kendi cephesinden bakıyordu. Yani dediler. Yani herkes karşısındakini kendi közünden seyrediyordu. Peki ne yapacaktık yani? Elbette kendi gözümüzden sereceğiz. O anlamda değil. Ben biyolojik gözden bahsetmiyorum dedi. Ben dedi, beyindeki gözden bahsediyorum. Siz beyninizdeki gözden birbirinize bakıyorsunuz. Ve karşınızdakini görmüyorsunuz. Beyninizdeki gözden bakmayı bırakın. O zaman göreceksiniz. Nasıl yaparız bunu dediler. Güldü. Ön kabullerinizi bırakın. Kafanızdaki şartlılıkları bırakın. Karşınızdakine bakarken hiçbir şekilde sizin ön yargınız olmasın. Sizin inancınız, sizin düşünceleriniz, sizin kültürünüz, sizin ön yargılarınızı oluşturmuşsa deyin ki onlara bir dakika, ben karşımdakine bakmak istiyorum. Karşımdakini görmek istiyorum. Lütfen bana engel olmayın demelisiniz ama bunu yapamayız ki için çok mu bence söyleyin hayır ve o zaman serbest bırakın gözünüzü biyolojik gözünüzü serbest bırakmayı öğrenin ne gördüyse onu alın kulağınız neyi duydurursa onu alın diliniz neyi söylemek istiyorsa onu söylesin gözünüze kulağınıza ve dilinize İnancınız egemen olmasın kültürünüz düşünceleriniz yargılarınız egemen olmasın Kalbinizden ne doğuyorsa diliniz onu söylesin, kulaklarınız ne duyuyorsa onu alsın, gözünüz ne görüyorsa onu alsın. Dediler ki ama bu çok zor, işte bütün mesele orada. Bütün mesele orada, o çok zor olan şeyi başarabilmeniz önemli. Aksi halde hiçbir anlamı yok, bakmanızın, duymanızın ve konuşmanızın düşündüler, Anlamsızca birbirlerine baktılar. Sonra güldüler. Delisin sen. Bunu hiç kimse başaramaz. Dediler. Evet dedi. Deliyim ben. Akılsızım. Akıllı olsaydım sizin gibi olurdu. Aklım beni engellerdi. Ama ben şu anda size yargılarımla bakmıyorum. Aklımla bakmıyorum. Çünkü akılsızım. Düşüncelerimle bakmıyorum. Çünkü düşüncelerimle bakarsam sizi ben göremem. Sildim ama. Şu anda varsa da düşüncelerim. Dedim ki bırak. Bırak beni özgürce, ben karşımdakilere bakacağım dedim. Kulaklarıma dedim ki, bırak ben karşımdakinin sesini duyacağım. Dilime dedim ki, bırak düşüncelerini içinden ne geliyorsa söyle dedim. Ve ben sizi içimden geldiği gibi görüyorum, duyuyorum ve içimden geldiği gibi size sesleniyorum. Çünkü ben deliyim. Sizin gibi akıllı değilim. Aklımı, muhakeme mi, irademi tanrı edinmedim. Kendime ilah edinmedim. Bencil değilim ben. Şaşırdılar. Yani biz kendimizi Tanrı mı ilan ettik? Evet. Kendinizden başkasını tanımıyorsunuz. Aklınızı Tanrı edinmişsiniz. Düşüncelerinizi Tanrı edinmişsiniz. Ön yargılarınızla bakıyorsunuz, ön yargılarınızla konuşuyorsunuz, ön yargılarınızla duyuyorsunuz ve böylece körler, sağlar, dilsizler oluyorsunuz. Çok ağır konuşuyorsun ama. Evet, ne yazık ki gerçekler çok ağırdır. Hadi eyvallah, gidiyorum ben. Nereye? Daha konuşmamız lazım. Siz beni görmediniz ki, siz beni duymadınız ki, siz benimle konuşmadınız ki, ben gidiyorum. Böylece kala kaldılar, birbirlerine baktılar. Burada birisi vardı, saçma sapan şeyler söyledi, çekti gitti. Ne demek istedi? Bilmiyorum. Bir şeyler söyledi, delinin tekiği işte. Zaten ben deliyim diye başladı söze. Deli olandan akıllıca bir lah beklenir mi? Vallahi iyi ki deli değiliz dediler birbirlerine. El sıkıştılar ve delinin arkasından saçma sapan şeyler söylediler.